Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hendek Savaşı ve sonuçları. Bu savaşa Hendek Savaşı denildi. Hendek kazıldı için. Bir ismi de Ahazap gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir süre vardır Ahazap Sözü diye. azap hizmin çoğulu. Bu savaşın nedeni, başlangıcı. Medine civarında üç tane Yahudi kabilesi vardı. Bunlarla Müslüman arasında anlaşma yapıldı. Bir böyle saldırmazlık, düşmanı yardım etmemek gibi. Önce Beni Kalluka kabilesi, Yahudi kabilesi, Anlaşmayı bozdu. Medea'dan çıkarıldı bunlardı. Sonra bin nadir kabilesi. Yahudi kabilesi. Bunlar bir eşi gönder Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne. <gülüyor> dedi, gel dedik ya Muhammed dedi. Biz öyle de kabileye gel. Müslüman olacağız derler, Müslüman. Ve ee, Ali Salah Hazretleri tabi gitti. Yalnız da sahabe-i kiram var. Hava çok sade güneşti. Ve ee, Ali Salah Hazretleri böyle bir evin duvarına yaslandı, gölgesinde oturuyor biraz. Evin üzerinde büyük bir kaya varmış, taş varmış, yuvarlak. Eskiden beton yoktu. Üzerine çamur yapılırdı. Üzerine sindik taş. Yahudiler bu sefer bunların bunlar tasarlanmışlar. Bir suyuk asan peygamberimize oturuyor peygamberimiz gölgede taşı birkaç yahudu sürteyim güzel atacaklar. Yukarıdan böyle. Tam artık taş yaklaştı kenarıya. Yahudiler seviniyorlar. Ve bundan kurtaracaklar. Cemal Arslanım geldi Yağın Muhammed hemre kalk. Ve Hem kalktı. Sağine kalktılar. Bunun üzerine az alışma bozulunca bunlar da medeneden sürüldü bunlarda. Bunların bir kısmı Hayber'e gitti. Yılın şalak gitti bunların da. Hayber'e giden bu Yahudiler yani Nadi oğul da bunlara. Bunların başlığı birkaç tane büyükleri onlara göre Mekke'ye gittiler. Önce Mekke müşriklerine görüştüler. Eller ki hep beraber dediler. Medine'ye saldıralım. Başta aşağı muhammed olmak üzere aleyhisselam tek bir son bırakmayalım. Hepsini kısa geçirdiler böyle. Mekke müşriklerine kabul bunlara bunu. Söyledim söz. Söz. Bu üzerine bu Yahudiler diğer müşrik kabirlere gittiler, kabirlere aynı şey teklif ettiler, onlar kabul ettiler. Hem beraber yine saldıracaklar. Tek bir süre kalmayacak Medya Memle'lerde. Başına toplanmaya müşrik kabirliler. Peygamber de haber Fakat öyle haber ki 10 bin kişiye gece, 10 bin kişiye yani o güne kadar orada görülen bir güç kuvvet, 10 bin kişi. Tabii develere geliyorlar, 10 bin deve, büyük ayrı iyice iyi civlere ayırı, bir güç geliyor. Devam aracılığıyla maddeleri eğer bir konuda kenisu vahiy gelmemişse hesabını toplar. Onlarla görüşürüz. Buna yani öyle müşavir denişlerinden, müşavir yapardı böyle. Begabem topluyor, Eshab-ı İkramı'nı. Eshab'ın böyle bir haber aldık. Çok güçlü bir ordu geliyormuş. Medine'ye, Medine'ye. Nasıl bir savaş yapalımlara karşı. Bazıları görüş verilirler. İşlemden Hazreti Sema'nın Farisi adını seferir. Faris'te Fars İranlılarına geliyor böyle. Yani aslında bu Faris'te kendisi, İranlı kendisi, ateş-i preşli oldum İranlılar. Yani Samsana dediği zamanında ateş-i bunlar. Bu Selman Hazretleri demek ki ezelden onun bir şey almış maliyet muhtemelen der. Gidişten gelince babası aldığı bunu götürür, ateşhaneye götürür böyle. Ya tapu da yere. Adı ateş G'de diyorlar. Ateş G'de. Orta ateş yanıyor. Hiç sönmüyor. Güzel. Onu atılıyor buraya. Onu tapu yollardı işte. Geziyorlar. Şu bu yapıyorlar. Tapu atışı yollarda. Dedi ki işte babası yavrum Selaman dedi. Bak ben artık geldim. Sen bu atışı tapın. Ne yapalım mı? Yapmasın bir de ateşi cehennemde. Dur, dur, dur. Dur şu Doğru. Baba semra buna tapınıyorsun? İşte kırk kısır sene tapınıyorsun muhteşem. Peki baba dedi. Sen bana kırk kısır tapınıyorsun baba bir parmağın son bak yakacak bana ateşi bak dedi böyle. Yakar tabii. E baba dünyanın arayı yakıyorsun ya böyle bak dedi böyle. Arada seni dinle dinlemeye başlayayım. Ben o tapmamı dedi böyle. Babası bunu diyor. Döme öyle diyor. Faiz etmedi bu selamlar. Kaçtı oradan böyle. Kaçtı. Şam'a gitti, Musra'ya filan gitti böyle. O zamanlar rahipler vardı. Hürsat'te bir ruhban grubu vardır. Kişindekiler sahte tabi böyle. Bir de papazlar, yani ilham adamı diyenler vardı o zamanlar. Bu ruhbanlar, bunlar daha zoruçlu, üstada üstada gelen bir kuralla. İbadetleri bunlar böyle. Yani bunlar az çok, yolları daha düzgündür böyle. Dükkan bu yanına gitti. Hristiyan dine gerekenisi de orada. Sonunda bunun müsaada olan o ruhban hastalanmış ölüm halinde. Dedi ki Selman'a ben öte olsaydı, artık Örtü Osa'ya da durmamış. artık durmamış. Artık Hristiyan'ın sonuna geldi. Ağızdan peygamberi dünyaya doğdu. Daha baştan peygamber dünyaya doğdu geldi. Mekke'ye doğacak. Bir gelişecek. Ben nasıl yerdi? Medeit'e baksa dedi buna. Durma dedi burada böyle. Bu üstadır rahmet olunca, yani doğru yoldaymış zaman tabii, halk diyor zamanlar İstanbul'dan önce, Selman ondan sonra baktı bir kabile gidiyor, Hristiyanlar grubu. Medeit'e gidiyorlar sana ama Ticaret için gidiyorlar böyle. Onlara katıldı, kervana katıldı. Bakın kervandakiler kervandakiler Ayrılık yaptılar Selman'ın Farisi'ye böyle. Yolun elini ayak, ayakına bağlı onlar. Bunu köyde sattılar böyle. Köyde diye muhtemelenler böyle. Yani köyde Rize'ye yola sattılar bunlara bunu. Bir Yahudi satın aldı bunu böyle. Yâdemedi neyi getirirdi? O da başka Yahudi'ye sat, sat, sattı bunu böyle. Selman Farisi'ye. Yani çok uzun hikayesi zaten özetliyorum bunu. Bir gün Haselman'ın Farisi'yi Kurma acenti çıkmış, kurmaları bu diyor, bakım yapıyor, ne gerekiyorsa. Altında da Efendisi Yağdı oturuyor, sahibi olan yani böyle. Bir geldi, haber var bu altaki adiye? Ne olmuş? Mekkeden Muhammed evirip buraya gelmiş, Peygamber davet edilmiş. Medine'ye gelmiş diye böyle. Sema duyunca düştü bayıldı terler böyle. Düştü bayıldı. Buna demiş ki o ölecek olan rahip Salon'da Sema demiş ağır zaman peygamberi hediye alacak ama sadak almayacak demiş. Sadak almayacak böyle. Yani zekat almayacak bunlara. Şimdi Sema Farsi de ona Efendisi'nin verdiği hurmayı peygamber getiriyor şimdi. Medine'ye gelmişti peygamberle. Ya ama ben sana diyor, sadaka diyor. Allah'a ne sadaka diyor. O Sıfatları öğrendiler. Hemen Müslüman oldu Peygamberin huzurunda Müslüman oldu. Müslüman oldu ama köle ama. Yani kölesi. Resulullah Medine'de tabii gelemiyormuş yine böyle. Ancak çoğu gizliğimiz bir zaman ayırabilirse işinden yine beni geldi ya Resulullah. Ben aşkına buraya geldim Medine'ye ya Resulullah. Medinelisin. Ben yani deryadayım. Ama susuz geziyen deryada aşkı yanıyor varusiyalla ne haber acaba? Tabii köle onun malı ama. Ya yani onun malı ama şimdi. Hiçsamık onun malı böyle. Bu peygamberimiz olasiyadır mı mükatebe? Mükatebe yap, mükatebe. Nedir mükatebe? Bir köle eğer kendine güveniyorsa ödemeye değerini teğiyor efendisine. Sen beni diyor, geçer misin, kitap ete yazar mısın beni, mükatepe yapar mısın beni? Kabul ederse, diğer bir şey diyor. Ne bunun diğeri? O günkü inşaatlar. Tabii kölen, diğer de farklı kölelerinde muhteremler. Böyle köle var bir şey anlamaz. Antalya köledir. Tabii onun fiyatı düşük. Yaşlı, başları düşük böyle. Ama öyle köle vardı o dönemde de kaçırılmış bu çocukken mesela böyle vardı ki çok becerik öyle böyle. Eline sanatı var bir şeylere var. Daha değerli onlara böyle. Selim Hazretleri de yürü yürü kuvvetiydi. iş görüğü çok. Buna Efendimiz'e büyük bir meblağ başardı. Çok ödersen onunla serbestsin. Ödeyledikten sonra serbest olacak bu şekilde. Gelip Peygamberimiz Allah razı oldu. Kitabete kesti mi? Ne kadar şu kadar. Peygamber'in Esat'ı aldığı parayı ver de kuturdu. Şimdi düşman geliyor. Mekkemi Kereme'den haberi aldı. İstibat yapıldı. Şimdi nasıl bir savaş yapılacak bunlara karşı? Nasıl olacak savaş bunlara karşı? Tabii bu savunma olacak ama nasıl olacak medineye bunlar? Müslüman düşman çok kuvvetli düşman. Tabii görüşü belirtildi. Saygılı Selman'a Farisi'ye Selman'a selesene bakan bir şey. Dedi ki, ya Rasulallah dedi böyle. Ya Rasulallah. Bizde de memlekette İran'da. Bir düşman, güçlü düşman saldırıca bir memlekette o zaman bizde etrafına hele kazardık böyle. Hele kazardık böyle. Hele geçemezdi. Okla taşları gönderdik. Böyle, böyle yapalım. Selman'a bunu kabul edildi görüştü muhtemelen böyle. Kablette karar verildi, hendek kazanmasına. Medeniyetlerin bir kısmı bu dağ tutebilir, kırmızılık oradan gelemediği şeyle açık olan kısmında hendek kazacağız. Diğer mahalleler madedilerine ele bir çubuk aldı, çubuk vergeniz baş çizmeye böyle hendeye böyle, baştan başla böyle, iki tarafında böyle, paralel Geniş her şeyi geniş çizdi böyle, çizdi bunu. Peygamberimiz Ali başında kendisi olmak üzere, eline kazma, kürek, tarpa taşıyor, dışarı getiriyor, içeri geliyor, taşıyor, çalışıyorlar. Ama çok çalışmaları gerekiyor, düşman geliyor. Bu imtihan, son imtihan Medine halkı o zaman. Medine halkı imtihanı. Ağır imtihan haberi. Efsim kış, hava soğuk. Bir de kurak olmuş, aşçı var Medine mührede zaman ithalmada gelmiyor tabii. Olursa olacak mı böyle. Kurma bile yok. Aşık var, kıtık var, hava soğuk, üst baş yok. Bunlar aç, maç ve tabi çalışıyorlar böyle. Üç bin tane kişi çıktı böyle çalışan böyle. Elle kazanıyor. Orada geldiler oraya. Bir, gün bir kadının biri bakıyor evine. Evinde kurma var. Yavuşamayın. Ben hurmayı yemeyeyim diyor. Korası orada çalışıyormuş. Benim kocam diyor. Elinde kazıyor. Sabah aç gitti. Aç çalışıyor orada. Onu ona göndereyim diyor. Kızı varmış. Küçük kızı varmış. Al kızım bunu diyor. Bununla tabi fazla benziyor sarmaya. Kağıtlar yok. Poşet yok o zaman tabi. Kız bunu etene doluyor. Etiğine. Yaptı, yani geliyor böyle. Hem babasına, hem dayı serece vurmayı. İlk kişiye böyle. Paraş, ona parışacak bunlara böyle. Peygamber gördü kızı. Kızım gel bakalım buraya. Nefretlerinde kurba var ya Resulallah. Onu da koy bakalım şuraya. Peki ya Resulallah. Koy yoksa Allah. Peygamber oradan bir bel istedi. Ki ne varsa bir şey var. Bir şey böyle. Üzeri örtü böyle. Rüdü Aleyhisselam Hazretleri Onlara kişi gelen bakalım, bırakurmayayım onarak kişi. Niye onlara kişi? Diyeceğim, Allah'ın maddeleri, kendi çizince her on kişiye kırz zira ayırdı. 40 zira, kırk arşembele ayırdı böyle. Her on kişiye. Rasgele değil böyle böyle. Zindir zira orta palma ucundan düze kadar bir zira ötün verdi böyle. Bir zaden böyle. böyle. Kırz zira. Peygamberimiz kendi böyle örüştü. Çizdi bunları. On kişiye hep böyle kırıklar zira verildi böylece. Bunun için on kişiyi gelsin bakanlardan üzerine böyle örtülüyor. Açmadan kurmalı yiyenler oradan böylece. On kişiyi yedirler doydular. Böyle karşı çaldı. Öbürü gerçekten bakanlardan hepsi yedim muhtemelenler. Tabii kızın baba dayışıydı böyle. Kalanı kıza verdi. Ötürü bu anneyi kızın ömrü oldu. O tabi, mucizeleri bunlar. Ama her zaman yapmıyor mucizeyi böyle. O zaman imtihanın şeyi kalmaz ki böyle. Yani sahabeler aç kalacaklar, güç kalacaklar hatta bulanacaklar. Yani en dar sıkıntıya katılacaklar ki sahabe makamı ulaşabilirsin de o makama layık olsaydı. Yine bir gün herinde kazanırken Hadı Cabir babasıdır. Hadı Cavid ger sabere mutludur böyle. Babası Abdullah bu şehit oldu. Kız kardeşleri kabahat, onları buru bakıyordu. Bu gitmedi savaşa. Bu hende kazarken baktı Peygamber Efendimiz'in kanına taş bağla. Peygamber Efendimiz'in taş vardı mutluyum kanına böyle. Yası taş böyle. Bunlar da böyle. Aşırta bağla böyle. Ya yani, bu iyi topluyor bunu deme. Topluyor. Göç ete, ne yapmışsa o en iyi odur otağına böyle. Yani günümüzü de berabirdir, buna yarışmışlar, buna tuhafatımlar böyle. Neye karşı? Çünkü alımaya karşı. Midenin büzülmesi işi mutlaka böyle. Bu işler kaplı bir mutlaka böyle. böyle. Aşlı gideriyor, bak kantaj bağlıyor, tabi boş, mide genişliyor böyle, boş mide istiyor dayanamıyor. Böyle taş sıkı bağlayınca mideye büyüdük topluyor. Ağaçlı gidiyor muhtemelenler. Yani günümüzde Avrupa'da başlamış bir musul. Orada başlamış. En iyi ilaçta hepsinden en iyisi kilo almaya karşı taş bağlamak mideye demişler. Hazra abine baktı. Peygamberimizin karnına taş bağladı. Onun ki karnı çok aç. Geldi yarışı yolda Gizli versin evlaka gideyim mi kadar? Bir işim var? Gizli vermişsin bana. Hiç sabir. Koşa koşa geldi evine. Dedi ki hanımına evli bir şey var mı? Rüsun'a aç. Onu da benim elin buraya. Diye kadın bir avuç arpa var. Böğütülmemiş böyle. Bir de hasta bir koyun var. Zayıf. Kutucu kâbı böyle. Hasta. Zayıf böyle. İsterseniz isyan bu kuğunu hemen kes. Bir ateşine koyayım, kazana koyayım bunu. Bir de o arpa övüçsen dedi. Ben hamur yoğun, yoğun dedi. Bu da pişirelim. Akşam üzerinde Resulullah'a yavaşça söyle. Yanına bir kış alın altı en fazla. Ancak yeter bu kadar böyle. Hem akıda var tabi. Bu kadar böyle Hemen Hazra bir kuğunu kesti. yüzü temizledi. Kadını kazana koymuş. Taş. O i̇ki iki taşla koyduyordu kazan böyle. Alt odun yakınıyor böyle. Koymuşlar. Hemen Cabir el derimende o arpayı da öğüttü. Kadın onu hamur yordu. Ateşi onu sürdü onu. Demek ki vakit geç acele ediyorlar. Cevap geldi böyle. Kendilik biraz çalıştı. Gelip benim yanına yavaşça. Ya Allah. Ede biraz yiyecek var bizim ben eve gittim, benim hanımla görüştüm. Ya Resulallah sen daha ciddi bak sen evimize yemeğe. Yanında bir kişi, bir kişi Allah görüştüm böyle. O kadar acayip böyle. Devamın sonra da ne var? Ne, ne, ne işe var? Bir avuç arpa. O. Bir de küçük bir kuzu şey yaptım böyle. Devamın sesli şey yaptı ilahiyete. Dedi ki ey hendetli çalışanlar, Cadir hepimiz adete evine evine bakacağım. Binlercek iş var mı? Cadir şaşırmıştı işte, Allah Allah. Hayır değil diyemiyor Resulullah'a karşı. Yani, Anlamadığım diyemiyor yani Resulullah tabii. Resulullah'ı tabii. O hakkında diyemiyor bu şekilde böyle. Böyle ne diyemiyor? Ben eve geldi ama heyecanlı. Hanım ne oldu? Ya durum böyle böyle. Ben Resulullah senin ne gibi yaptı? Yavaş söyledim. Her davet etti böyle. Bakın, hanım bakıyor, kata bakıyor. Dedi ki Cabir'e, hanımı. pek ki, Rüslü'nün yukarı hani yiyecek olduğunu biliyorsan söyledim. Ola karışmasın bu şeref böyle. Ben karışmam. Evet. Dedi ki, Cabir'e giderken evine ateşten katını indirmeyin, kapı açmayın, fırına ekmek çıkarmayın. Dedi ki Resulallah. Geldiler, o da aldığı kadar oldular. Dedi ki, Ekmek alıyor, üzeri örtülüyor böyle. Bir parça koparıyor. Ama ekmek kesmek koparıyor da onu böyle. Ekmek koparıyor. Üzerine bir parça et koyup. Hepsini böyle. onu duyup arkaları geliyor. Geliyorken böylece. Hepsi de Ekmek taşıyacak ama artık taba'dan. Ekmek büyüyor ama. Derinlere et taşıyacak. Bir iki cabire hanım yesin, karıştırın yesin kalıp komşuları burada. Yani sahabeler, Allah'ın da razı olsun muhteremler, din temel taşları böyle her zaman bir mucize. Yürü ben böyle. Yürü ben kazılırken bulunduğu grupta ortadan bir kaya çıktı. Ser, çok sert, beyaz. Bir taş yani böyle. Tağınan dolduruyor ama böyle. Okulda uğraştılar. Bunu kırmaya, kazmalara kırıldı, mevcut ileri kırıldı, demiler kırılıyor ama hiç taş böyle zere kadar parça kalkmıyor taştan. Dediler ki ne yapalım dediler, bunu geleni değiştireyim dediler böyle. Aynı keneçlikte kaybet edildi Allah'ın yerleri. Sen razı olmadı. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Neyle çizdi bu çizgiyi? Ulaşamayız böyle. Ben ne haber vereyim böyle? Gelin ya Resulallah, durum böyle böyle. Ne yapalım? Peygamber'e ben dedi böyle. Gelin muhtemelen, aleyhüm adetleri. İndi aşağıya, aldı elle ne istilmanın şeyleri böyle, kıracak şeyleri böyle. Artık baloz neyse, kazma neyse, aldı elle muhtemelen. Besmele'yi bir çekti, bir vurdu. Baya bir çatıdı böyle, böyle deyenler. Ama bir ışık çıktı. Ateşli adı ışık çıktı. Bir ışık böyle. Medine aydınlandı böyle. Bir nur böyle çıktı. Ateş çıktı böyle, bir aydınlandı böyle. Nevasat etti re? Şam doğru, Suriye neden? Kuzey doğru böyle. Peygamber baktı, Peygamber baktı, Tigran böyle, böyle. Allah ekberdi Peygamberler. Sabeler Tigranlar beri. Allah ekberdi böyle. Dedi ama tekrar desme işler bir daha kayaya vurdu. kaya daha çok parçalanı gibi oldu. Yine ışık çıktı. Yine aydınlandı. Zeynep'e bu Faris'e, İran'a döndü. Yine tekbir aldı. Allahu Ekber. Tekbir aldı. Üç de yine vurdu. Kum gibi dağıldı yok. Yani o kadar demirle vurdular, kıramadılar. On kişi. Kum gibi dağıldı böyle. Zeynep'e bu defa yemeye doğru döndü. Yine aldı Allah Akbar diye. Hem tam tegralı sahabelerde ve evden dışarı çıktı. Sahabeler Peygamber'in her halinden bir şey yesterdi bunlar böyle. Yani boş şey yap diyor bunu böyle. Işık çıktı bir Yani bir olur ya taşamese diye mi bir kılıcın şapa o değil böyle bir. bir nur ışık böyle. Beni aydınlandı. Devamımız tekbir aldı, etiye bakıldı, sordular. Ya Rasulullah, sen böyle böyle yapıyorsun ya Allah, işçiyi tekbir aldın, buyurdu Aleyhisselam azetiye, el sattı kuruşumda. Bana Rabbim anahtarları verdi, Şam anahtarları. Şam, Suriye'nin başı ne? Şam di aslında Dumaşlar'ın anahtarları. Şam Suriye bölgesi. Anadolu, Trakya gibi mesela böyle. Anadolu mesela. Trakya nasıl böyle bir bölgeyse aslında Şam ve Suriye, o civarı böyle Şam bölgesi olanları böyle. Bu aleyhissal maddeleri Şam'ın anahtaraları bana verildi bakın. Şam anahtaraları bana verildi. Teşkil edildi yani maneviyatta. İş bitti. İş bitti bana. böyle? Verildi böyle. Cerrah Aleyhisselam da dedi ki bana dedi, Yarası Allah ümmetin yakınına bir sahip olacak oraya bana. İkinci vuruşumda Medain İran'ın başkenti Medain'di. Tahre diyelimse Medain'di. İran taşının Medain bunu diğer de böyle. Medain Medain Medine'nin çoğulu. Yedi kasaba bir araya gel toplamış adı Medain olmuş. Böyle aşamaları Medain anahtarı bana verildi. Ataman öyleydi. Cebrail geldi. Ümmetimle alçak yapıldı böyle. Ve de medan edildi. Ben hiç köşeli görülmüyorum. de yeme anahtarı bana verildi. Salanın kapıları gördüm buydu, böyle. O günün koşullarında, o gün coğrafyasında bu artık hayallerin ötesinde. Hayal edilemez bir şey böyle. O zaman Suriye, Filistin, Mısır, orada ta Anadolu tamamen böyle, Roma İmparatoru yerinde, Roma İmparatoru Roma İmparatoru yerinde İran'ın bulunduğu yer, İran hükümleri, Sahsani Devleti böyle. İki güç dünyada, süper güç bunlara böyle. dünyada da böyle, böyle. Doğu İran, İran hakim, Batı'ya doğru Roma, Batı Roma. Doğu Roma İmparatoru yerinde böyle. Yemen'de büyük devlet, yani, Medine'de bulunan bir avuç Müslümanın kalkıp da Ramazan Şam'ın alması, İran'ın baş yerine alması, yemin alması hayır ötesi bir şey böyle. Münafıklar var Medine'de, mı Medine'de? Münafıklar mıdır? Münafık böyle. Bir de münafık içi Müslüman olmadığı halde dışı Müslüman görülen yani evet çıkarı için böyle. Medine'de bulunan bazı kişiler vardı. Yine sürük kişi bunların vardı böyle. Bundan başlayan abla übeydi böyle. Medine'nin sütü geçen, saygılı insandı. Ama Rüşdüullah Medine'ye gelince o tabi ayağı takım oldu o tamamdır. Kıskandı, Müslüman göründü, meypahat-ı kafirdi. Yine savaşta orada bulunduğu zaman var tabi Gerçi onlar da orada çalışıyorlar ama isteksiz böyle. Yavaş yavaş eline gerine geline, geline işte öyle görüyorlar Müslümanlara karşı. Başta bunda gülüşleyen münafıklar derler ya şuna bak derler be ya. Artık bu saçmalı derler Bu Saçmalı mı derler ya. Mekke'deki gelen müşrikayla savaşmalar korkuyor. Yerine kazıyor. Arkasına saklamaya kalkıyor yani bir müşrik, kabile bunlar. Değil ediyorlar böyle. Yani kabile savaşıdan korkuyor, endek kazıyor, arkasına sığınma çalışıyor. Kalkmıştır derler, Roma'yla savaşacak. Roma gelecek, yenecek, Şam'ı fethedecek böyle. İran Rus'ta savaşacak, sarsanetini yıkacak, bahşeleri alacak böyle. Yemin alacak. Artık bu saçmalık bu denir böyle bazı zayıf tabii imanı biraz zayıf olan yeni bazı Müslümanlar vardı. Onlar düşlerler hakikaten yani doğru bir şeyler şunu yapıyorlar böyle yani. O yüzden hiç değil bu devletler böyle yani. Yani, bu bu yani böyle bir, yani bir medeniyet küçük bir devlet 3 bin kişi var asker ancak. İran'ın milyonları asker oruç almıyor böyle. Fakat devleti böyle. Hemen Cebelâsran geliyor demler. Acık hemen getirdi. Aliyimla 26'ında böyle olurdu. Malikül mülk. Kulun mülkü. Kul havimü söyle. Allahu malikül mülk, el müftirün maliki Allah'ım. Mülkün maliki. Hakim egemi Allah'ım ale. Tü, tüm mülk sen dinemülkü verirsin bak. Tü, tüm mülkü, Allah müte sahibi sensin. Hakimi sensin, hükümranı sensin, egemeni sensin. Yükle senin elinde. Sen Allah'ın dili değilim, hüküverirsin. Roma'ya verirsin, Roma verirsin İran'a verirsin, araba verirsin böyle. Resul'a verirsin böyle. <gülüyor> İlahir, ayet geldi. Mevlam böyle buyurdu muhteremler. Gerçekten, daha peygam hayattayken, Yemen İslamlaştı muhteremler. Feth oldu böyle mer zamanda Şam bütün bütün süre işte, feth bulundu İran'ın fethhte böyle yani kısa bir zamanda böyle hem de bulunanlar hem de bulunanlar yani o hem ka bulunlar o anda Peygamberimizden bunu duyanlar duyanlar ne yaptı muhteyenler şahfet or e başka bir getirir Allahu ber Allah ber Şafet oluyor böyle Medaile'ye geldiler. Önce bir tepe vardı böyle. Ordu, askı, atlı, debeli. Tepeye çıkıyorlar. Tepeye çıkınca, Medaile'nin yani başları görünüyor böyle. Görünce, tepeye başlarlar. İnsan bunlara böyle. Bunları duyan diğer ordu, mesuflar, Müslümanlar, tepeye getiriyorlar böyle. Allah-u Allah-u Ekber, tevbi getirince, dağıta inedim oturuyor bu şey böyle. Yani bu mucize, Kısa bir zaman daha muhtemelen böyle. Destekleşti bu şekilde böyle. Yani İran orduları, Roma orduları hepsi malum oldu böyle. Hendek kazımı iki hafta sürdü muhtemelen. İki hafta. Ama çok şey çalıştılar böyle artık. Çünkü düşman geliyor. Allah korusun birkaç metre kalsın oraya düşümler çektiyle böyle. Edecekler. Kayası çalışılıyor. Hendek kazımı bitti. Hatta bir yere tam kazanmadı bile, tam manasıyla düşman geldi. İki koldan ver, doğudan baktım. Geldiler, 10 e bin savaşçı muhtemeler, 10 bin savaşçı yani. Bunların köyleri ayrı. 10 bin devel, atları var, yüz develer var, Deve iş yeni getiri, bunlar var. Ya yani dağıt aç, düşmanları doldur böyle şehir. O zaman tabii silah üstünü yok o zamanlar. O zaman kılıç savaşı, o savaşı böyle. Yani insan gücü o zamanlar. İnsan gücü böyle. Hemen bu gelenler şimdi Ebu-i Süfyan başkanlık onları. Ebu-i Süfyan. Ama sonra Müslüman oldu muhtemeler. Peki Fethi'nde böyle. Adam seferi. İslam'a çok falisi oluştu adam böyle. Hatırlığa ben de babası kendisi de. O başkomutan öyle karar vermişse kendi aralarında elmek var ya yok. Kişi yani olarak Medine'yi yapabilecek ki Medine'yi Medine tek bir Müslüman kalmayacak. Çok sürü kadın kalmayacak böyle. Hepsini başka bir şekilde şey kalmayacak böyle. Karar vermişler. Hay bir yağdırımla yağım çekilecek bunlara da. Bunlar bir geline baktılar ki İlk gördü de hendek kazılmış tabuna böyle. Alt atlayamayacak kadar ve derin böyle. Derin. Bunu görünce ne dolaştarsın böyle? sağa, sağa gittiler, her bir hendek böyle. Belki kaldırabilseler ince develerinden, ordugel kurdular. Ancak ok savaş, ok karşı, ok katma karşı karşıya. Ok savaşta Müslümanlar daha intiharlı ok savaşta böyle. Çıkan toprak onlara sipi edildi, onlar sipi edermişmiş Müslümanlar böyle. Okat yollar, bazı atıyorlar böyle. Bunlar da karşıt geliyorlar. Başlangıçta 15 yıl kadar devam etti bu şekilde. Meşhur büyük karama varmış böyle Araplar kablilerinde böyle, Amur adında. Yani tek başına bir grubu dağıtırmış savaşta böyle. Böyle kışta savaşı, yılları. Yani insan azması, vahşi bir insanmış kendisi. Bu dedi ki ya arkadaşlarına bir karışmışım böyle, bir ikrime ya bu şey oldu. Ona sevmişim oldu muhtemelen. temeller? İkrime. Ona sevmişim oldu. İkrime de yanında birkaç yıl daha böyle şekilde, o alttan alt tabuna geçtiğinde böyle, Altına gel ger bir koşup at, bir atladı böyle, ene geçtiğe mu temeller. Amur at üzerinde. Ama isim yok Arabistan'da. Herkesin biliyor, kendisi biliyor böyle. Ben alıyorum. Ben okudu Müslümanlara. Er, er. O zamanlar hangi taraf saldırıdaysa, üstün durumdaysa, oradan biri çıkardı genelde çıkardı. Bu derdi bir barizle. Yani karşılıklı bir savaş mı? Tek iki kelime öyle. Yaparlardı. Emniyet Müslümanlardan karşıya çıkıyor bir erbam mı geliyor böyle. Alt aşağı dönüyor, daha sonra dönüyor. Öyle bir havalı yol fen gösteriyor. Şimdi tam sabit her bir çıkacak ama yani herkes biliyor ki bir şey yapamayacak böyle. Amına karşı böyle. İsmeti yeti, yeti ismen böyle. Kişiler güvenemiyor böyle. Yazısı Ali, ağzı böyle. Gelip de yanağı yarasıyor Allah. Ben çıkacağım ona. Ya al otur, o Amur dedi, kuru Amur'un, o Amuro, ver lan ver lan, kuru Amur'un, yani sırada insan değil, adı Amur. Kuru Amur'un, o Amuro sırada insan diye otur halde, otur bende. Hastaya duruda. Bak ki bu Amur karşıya hiç çıkmıyor. Hekim korkak yani, daha havalandı, atını şahlandırdı, meydan okudu. Müslümanlara ağır hakaret yapmaya başladı, korkaklardan diye erişilene, hastaneye gelen yarasıyla Allah izin ver, ben çıkayım buna ya Ali iciz olur, amurum, <gülüyor> Üçüncü sefer işte amur, hakada başladı Müslümanlara karşı ağır sözü söyleyince hastanenin din gayreti oldu. Bir makam vardır manevi tasavvurda. Fenafillah Fenafillah. Tabii her evliyanın bu makamı çıkar ama her iliyanın bu makamını da bir kısma çıkar böyle. Sahabe makamı daha başka. O masali Fenafillah makamına girmiş şu anda. O makamın tam ne gibi Fenafillah makamına. Bir Allah biliyor. Bir gölme aşma böyle. Kimse gözü görmez böyle. Hatta Allah Peygamber gözü görmez böyle. Bir Allah vermez. Bülük de egemeni, Allah'a mülk olmayan böyle. Öyle hal gelir. Dedi ki, Ya Resulallah, ben gidiyorum amara böyle. Artık bizim işlem yoktu. Zeynep yani Resulallah'ın tabi durumunu gördü. Halit abi bile peygamber. Ale dur. Yani Zırhını çıkardı, benim zırhımı giy. Al cüspikarı. Benim kılıcı aldı cüspikarı da. Al benim kılıcı cüspikarımı karşı bana. falan filan, bir şey gözü görmüyor evet. bana. geldi. El yani, Allah'ım Ali bana başlığıye Şimdi amur üzerinde. zenden. Bahçeye gelen keş çok geç biri geliyor. Kimisi bakalım sen. Yok mu başı çıkıyor ben karşıma. Silahı, su gibi ağza falan bu şekilde. Dedi ki ben dedi adım Ali Ebu Talip'in oğluyum Mekke'den. Öyle mi? Babam benim dostum da dedi Ebu Talip. Onu ben çok severdim. Dostum da benim dedi. Onu oğlunun öyle kana girelim istemem ben dedi böyle. Seni de başkası gelsin. Ben dönmeye gelmedim dedi. İslam'a senin davete geldim. Gelmiştim Müslüman ol. Kimse sen beni davet edin böyle böyle. Şahlandı. kaldırdı. Bir gazeteyle bak ben yiyeyim. Senin aşağı. Öyle savaş olmaz mı? Tamam dedi. Attı aşağı kendisini. Böyle üzerine hücum etti. Bir kılıç hastalığına kaldırıp vurdu. Hastalığına sağa kılıç, soluna kalkan. Yani kalkan böyle çelik oluyor. Kılıçı herkese korumasın ki oktanına karşı böyle. Hastalığına kalkan tuttu. Bakın kafirin kılıcı ona kadar mi ki yani o kılıcı böyle çelikmiş ki böyle. O kalkanı kesti Kalın, çelik, o kesti. Hatta hastalı başına bir vut işareti bu böyle, hafif alı böyle, çizgi alı başına böyle böyle. Kalka ilk ayrıldı güneşe. Şimdi hastalı sıra, haydi yapacağız. Hastalı har hiledir, hıddıdır. Şeye aklına geldi böyle, işareti böyle. Sanki ona kadar bir varmış gibi böyle İşareti böyle, bir şeyler sanki böyle. Ona kadar birim var demek. Bak bakarken. Hemen vurdum ve der, başı, kafası muhtemeler başı üşüdü böyle. Geberttim kafanı böyle. O anda o kadar şirindir ki sahabeler tebrik ettirir sahabeler muhtemeler. Sanki unuttan aşırı unuttan bunlar böyle. O kadar şirindir bunlar. Hatta Peygamber Hz. Hz. Hz. yani senin başka sahabın olmasa bu seyraftan yeter buyurun böyle. Baş sahabın olmasa sana bu seyraftan yeter. Maşırdır böyle is autosu e selam. Diğerler de mesela kaçla ta buradan derken insan bitmedi tadam otoramlar. Kış. Geceleri orada bekliyorlar. Üste ince. Yani battaniye, mataryo bir şey böyle, yok, sarılmıyor böyle. Topaçalar donuyorlar devamlı. Yatarken gece size şey yok derler böyle. Size çorba yok. Sabah kalkıyorlar. Bir çabayı yok, bir çay yok tabi İsfaftan. Aç açına bu şekilde artık dolmuşlar bütün uyuşmuşlar. Ne var ki yatıp yerden bir savunma savaşıyor. O kadar gereğinde böyle. Onda az fazla icraatla boşuna. İmtihan yaşan bu. imtihan büyüdü şen böyle. Soy imta oldu böylece. Mekke'de bir kabir daha, Yahud kabrisi vardı. Bin'in Kureyze, bin Kureyze kabilesi vardı böyle. Bu anlaşmış peygamberimizle peygamberine karşı gelmemeye, düşmanlara yardım etmemeye böyle. O bin nadir kabili sahibilerde geldiler, kabili gizlice bunlara başına çıkardılar. Dedi de durmayın burada be. Duyuan bak, on bin tane müşrik geldi Mekke'den, Mek Mek civarı kabilden geldi böyle. Şey böyle. Bak, Muhammed Ali'ler korkudan savaşamıyor. Ağaç susu üstündeler, üşüyor, dondu bunlara böyle. Önce de bunlar da ne yapacaklar böyle? İşte, sizlere bu şey ortak olun, siz paslayıp pay almak size bunların bu şekilde. Bu yüzden bunun bunu anlaşım bozular böyle, kara zombilerinde bozular böyle. Buna açın akıdan saldırı başlarlar böyle. Hele son günü korkunç savaş zombilerinde. Hele Müslüman namazın akı vakit vamadı o gün böyle. On bin kişi, biri halkadan sardı bunları. Dağında Ok, oksu, ok, ok, o taş, ok, taş, dağılıyor. Artık gece bitkin bir halde Müslüman böyle. Tezgin bir halde. Bir kısmı karşılaştılar, münafıklarıyla karşılaştılar bunlar. Şu bol dağıldı. Az bir Müslüman kaldı Peygamberimizle beraber muhteremler. Artık her şey bitti. Yani savaş kalamaz, imkansız böyle sebep olarak. Ramiziyev kocacan bu dönemler bir müşrik Adı Loayim Adı Loayim bir müşrik böyle Ramiziyev gönlü ilham etti İslamı bir de ileri gelen müşriklerden akıllı becerikli iş göremeyen kişi böyle falan insan ileri böyle. öyle gece her böyle yattığı yerden böyle tabas keçiyorlar yıldızlara baktı sağ sağa baktı Allah Allah. E bu alemin bir sahibi vardır da. Be. Benim evimde kandil kandil kandilken yanmıyor kandil. Yemeklenip içmiyor, ev süpürülmüyor. E bu alemin de bir sahibi var. Ve Rabbi var bu aleminde. Bir yaratan var. Bunu yöneten var. Ve işte birdenbire tefekkürle iman geliyor böyle. Hemen kalktı, benim hem evde Peygamberim Hazrımızı görün dedi, müslüman emirdi Muhterem Efendim. geldi, bizi görmeden, hena baştan geldi, kerem getirdi, bizi geçti bariye. Geldi Peygamber Hanım müslüman oldu, dedi ki, yarosülallah, benim müslümanlıktan kimse bilmiyor müşrik adam. Yapacağım bir iş varsa, bana şimdi bir iş var. Onlar bize bir şey yapmayan ver bey. Bize bir şey bu dedi, beni Onlar varsa. Bu arsam azetlere. Sen de işine gide de bini kuzeye. Yağının kabristine git. Onlarla bir varsa açma bir şey yap. Bir plan kur. Onlarsa var Allah onu sunar. Savaştan bu şekilde. Yen ona buyurdu. Yağın loay. Savaşsa yalnız sebebi cayız dişmana karşı. Yağınlar söyle gereğinde ver. Dişmana karşı cayız. Yalnız sebebi savaşta. Noem gitti benim kule kabilesine. Bunu tanıyormuşlar ama. O baktılar ki Noem geldi o. Hoşbetlerken böylece hayırlılar bu saatte niye geldim bu şekilde? Ah dedi. Biliyorsunuz ben sizi çok seviyorum. Yalnız şey, seveceğiz ya. Ben sizi çok seviyorum böylece. Seviyorum hani dedi. Böyle aklıma siz geldiniz. Uyku görürsünüz. Girme dedi böyle. Size geldim. Neye? Dedi ki bu işi artık bu işi bıktılar dedi benim, böyle o bu işten. Bun sonra gelmişler de böyleler. Bunlar bir çeşitler bunlar dedi de böyleler. Şöyle diyor, anlaşmaya bozdunuz. savaşa katıldınız. Şöyle dedi biz gidince dedi sık tebrik acısını burada. Ne acısı haliniz? Eyvah doğru ne yapalım? Kolay var da bu şekilde böyle. Haber gönder evi Süvan'a de böyle. Reyin isteyiniz, reyin. gitmemeyi üzere isteyem şu böyle. Onlara kandıran muhteremler. Yani, yani bir bayağı plan kurulmuş muhteremler. plan yürüle tabi girdi elandıyorlar. Bunun üzerine kurulacağı savaşa çekiliyor motorlular. O yüzden sevildi. Ersi günü de diyorum Ali Samadetele öğle namazından sonra ikindiye doğru bayar ederler. Sabi ekram kımıldıyor beraberlik. Aşırı soğuktan üşümüş dolmuşlar böyle. Ne ararsın namaz kıldı, hep yol otur namaz kıldı. Bir tefekküre daldı böyle. Abi piramid alemo daldı böylece. Daha önce tepe gibi de görümse de pek de böyle. Bakıyor sahabeler, resmen görümse İyi bir şey var böyle. Yarış yolla hayrola, Cemur aslan geldi. Aslan geldi, indire kazandınız. Ve zül zül şey Ve zül şey Biz o da safsıymışsın onlar böylece. Kazandınız. Biraz sonra Allah'ın yardımı gelecek güzel böylece. Ne gelecek? Fırtına kapacak Melekler gelecekler. Bu asosiyet işi ateker muhteremler. فَرَسْلَا alehim Rihan اَجْوَنَا lem تَرَفَحَ İkinden sonra atı savaş bırakmışlar müslitler. Develeri kesmişler. Develeri kesmişler. Ateş yakmışlar. koca kıyamak kazanlar. Etleri koymuşlar kazanlara. Hamur yoğurmuşlar. Ekmek pişiyorlar. Şarapları çıkarmışlar. Şarap içecekler orada. Kurma içecekler. Onların bolup paraların İkinden sonra bir endek var. Hem de bir şey yok. Hem de tarafından rüzgar başladı Batıdan. Buna debur deniyor. Debur. Bir de sabah. Sabah ile vardır. Bu sabahtan doğrudan eser bu. Bazı sabah denir. Bazı sabah. Debur battan gelir. O ferakettir. At kamu da helak, helak Böylece. İkiden sonra devrüler battan gelen bir rüzgar soğuk rüzgar başına esmeye. Ama duman şişini bele, ses çıkır dile bele. ses çıkarıyor, korkunç ses çıkmaya başladı, esmeye başladı. Değin fırtına oldu, kasırga oldu derler böyle. Kazanan devrildi, ateşleri dağıldı, çadırları söküldü, kazıklar söküldü gene, usma başladı. Kub fırtınası oldu. Devletin altlarına gözlerine kumlar girince, hayvanın canına yanınca, ipini koparan, başı başı koltuğa bunlar. Karanlık basınca, korku bir daha oldu. Furtunan işçi ama ses çıkarıyor. Korku ile ses çıkarıyor. Kum fırtınası oluyor. Kasırga şeklinde. Derken melekler geldiler. Melekler görülmedi onlara, ama sesini ver meleklerimde. Tiklalı melekler var. Allah'ı var deyince sanki böyle gülüyor, gülüyor gülüyor gökler böyle böyle. Allah'ı var deyince böyle gülüyor gülüyor, gülüyor çatıyor gökler böyle böyle. Ya evet, çatlıyor. artık tabii kimin canı kaldı mı? benim benle? Kimin canı kaldı böyle böyle? Gözler kum doldu böyle, oğuştuolar böyle oldu böyle. Altta birini tekniolar, diğerine birini üzerinde bir şey diyorlar gözcü antemeler, çadıra gitti, kazanan hepsi devrildi. Karalık başlı kimcini görmüyor böyle, gözü görmüyor böylece. Başlı her kabilesin başları başı bağırma reisi. Ey İran kabilesi buraya gelin topunun topunun gizit bulan böylece. Topunun perişten gitti bu şey böyle. Mahmud tekrarladılar böyle. Neyi bulan bulu bulamayan bu şekilde çek biter bunlar bu şekilde. Erandar evet. Müslümanlar bunu görüyorlar bunlardan böyle. Onu görüyor Müslümanlar bu şekilde böylece. Degen Bülü bir ara Aleyhisselam Hazretleri hesabın kim içeride karşılar geçecek de dış para gözetesin hemen getirsin adam bize böyle. Allah'ın cehennetini vaat ediyor. Sıbrı mukabil. Vaat ediyor. Orada bundan her sahabe kapı istedi ama kalkamadılar. Kalkamadılar. der kalkamadı. Dolmuşlar böyle. Aşık, uykusuzluk, soğuk, dolmuşlar. Bitti bir gelmişler. Zamanı dolmuş. Kalkamalılar böyle. Peygamberimiz namaz koyuyor buradan. Gece hatta. Peygamber bak. Hem çalışıyor. Selam ben yine esraplığım kim karşı geçip de düşmanını gözete sahaba getirirse Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kim giderse. Hiç gidemedi gene böyle. Üçüncü senelere peygamberi tekrar söyleyince, kalkmayınca yani burada Huzeyfe'ye ya Huzeyfe ente kum. Kalksam bakalım. Dikaz Huzeyfe daha evden kalmak istedim o kalkamadım buraya Kelim Kendimi zorladım kalkamadım böyle. Ama Resulullah kum deyince bana diyor ayet alın kendinden böyle. Bana yine bir ruh verildi. Bana güç verildi bana böyle. Ayet alın kendinden böyle. Dolmuştum. Hem de indim. Sana kısacak bir girdim böyle. Bütün hamam ısındı böyle. Dikaz Huzeyfe ki gözete de ama hiçbir şeye karışma, bir şey yapma böyle. Karşına gitti, gözete de tabii tanıyacak mı kimseyi böyle? Karanlığın, kum fırtınası içerisinde bağırmalar, çağırmalar, haykırmalar, yardım isteyenler, yaralılar, şunlar, bunlar devre atlar, bir ara bakı uzefe, başka bir süvarı tam karşıya geliyor böyle. Kim tanıyacak bir şey tam burada böyle. Okuyan da diye alıyor, okunu alıyor böyle. Tam çekecek, kimseye vuracak. Altına geldi ki işine karışma. bir şeye karışma. Böyleti gelenler, bu madegani, amisi oceği bu şey onlar, hayatlar onlar. Geldi Tevran'a anlattı Peygamber'e tane tane, yavaşça böyle bir hepsi bir anlatımı onları. Böyle de Peygamber'e ne mutlu anlattı. Hüseyin'e "Ya benim dizime, dil dizime koy." Allah'ın Resulü'nü o da. Hatem ı Enbiya. Huzeyfe başına koy ben izleme, yat uyma karşı o şekilde böyle. Olur mu ya Olur. Yap bakalım. Yat. Peki Asya Allah. Mübarek Huzeyfe başına baktığına, Peygamber Asya mübarek ayağının üzerine, huyluğuna kafasına başına koydu. Koydu. bir kenden geçti. Kendi cennete gördü Asya Allah'ın. böyle. Hiç bu emrediyor. Ölükü uyumadığımı bile bile. Gece, gücüm, benim, benim, benim. Derim, bu bir şey, bence yani tabi sabo oldu. Lakin bugün arkadaşlarımız karşı geçilen bakalım şimdi. Karşı geçtiler, kalan mallar garibet mallarıydı herhalde İslam Bunlar kurumlar, e, devler var tabi bu şekilde. <gülüyor> Hemen kazanlar var. Kazanlar tekrar kuruldu. Odun top ateşte yakıldı. Devlere kesildi. Hamur yapıldı. Ekmek pişirildi. Oturdu oraya böyle bir ziyafet çekildi böyle. Bir yanı bolluk oldu. Terim ayak kaldırdınız. Hesabın intini kazandınız. Sabetdiniz. İntini kazandınız. Bu artık meşhur emeğe son saldırısı bu. İddia. Adı sıra bize geldi. Adı solun biter bu şekilde böyle. Elhamdülillah tabii galiba malda medyaya muhteremler. Tebrik yani ansıları toparlandı oradan, henetten. evine geldi. Zırhını, murahını böyle, kılıçını böyle tam çıkardı koydu. Tabii yorgun. Tabi. O da insan gene. Beşer tabii o da insan gene. İkin bir halde uzandı yatağına. Böyle. İşte bir dinleyici uyuyacağım böylece. Cevharsan geldi. Ya Yağmen kalk, kalk. Ne var Cenab-ı şey yani Hain? Emir verdi. Beni Kureyze'yi buna çıkarın. Diyor. O kabileye bakan haberi. Efendim yani biraz çağırdı. bir Biraz çabuk sen sana haber, haber ver. Herkes ikindi yakınmış. İkindi kimse kırmasın Medine'de. Yolda kurmasınlar. Beni Kureyze orada kılsak ki namazı herkes böyle. Toplasınlar böyle. Herkese toplandılar. Kış atıldı. Teşim oldu arası muhteremler. Kışlar bir kıştan geçirildi derken bence. Temizlendi. Ardından kudey bir anlaşması yapıldı. Hem ardından haybe fethedildi. Sene derken ömrü yapıldı. Onun senesinde belki feth oldu böyle, Hep bir baş fethi İslam'ın bir düğüm noktası. O Dene savaşı. Ama ne var tabii Sıkıntı almak böyle. Rabbim inşallah muhteremler şu anda İslam aleminde de tabi hendet savaşı gibi değil. Asadettir o. As o. Kaysa olmaz onları verecek. Şu anda İslam aleminde de perişen bir adem muhterem. Sıkıntı İslam alemi böyle. Yani düşünüyorum bazen kendim şahsını düşünüyorum muhteremler. Yani evimden çıkman belirli kalsam böyle, göşe. Yani acele böyle. Eğimden. Ne yaparım değil mi öyle? bakar, parası varsa. altınmış varsa böyle, işte parası almamaklar. İşte en gerekli bir şey insan Alabildiği kadar o zaman böyle bırak Eğeni bırak, barkına bırak. Eee, tabii çoğu çoğunlar böyle, uvukçu olanlar var, hanım hamile olanlar var, yaş yaşlı olanlar var da böyle, al bunları, kaç. Nereye gidiyorsun? istenmeyen bir yere, böyle. Yani. Allah aşkına Türkiye var muhtemelenme şu an orta muhtemelen. Türkiye Allah aşkına ya. Türkiye herhaldeyle böyle. Ama bir de ne kaçarsın muhtemelenme. Allah korusun muhtemelenme. Bir de kaçarsın Allah korusun böyle. Bu kadar bombara altında böyle. Kimme altında. Yüz binler öldü. Milyonlar böyle göçlerde. Çadırlarda. Kalklarda. Orada buralarda böyle. Yani Suriyelik'e hayatı iyi. Refah içinde sana böyle. Bolluk vardır Suriyelik'e muhtemelenme. Cemal İslam'ın suyuyla hakkı böyle. Cemal İslam'ın suyuyla hakkı muhtemem böyle. böyle. Arap böyle, Yemen böyle. Araplar hep bu şekilde böylece, Yani İslam alemi Ersin beyle muhtemem der. Son İslam kalesi Türkiye muhtemem böyle. Tabi ne yaptı bunlar? Arap baharı adı altında Orta, Orta Doğu'yu İslam'a e tesir etmek üzere ne yaptılar bunlar? İşten karıştılar böyle. Yani kendine saldırmıyorlar. Askaya ölmüyor. İşten karışıyorlar muhtemelen böyle. Tabii her yerde baripler baripler böyle Bunlara bir teşvik ediyorlar, para yardım ediyorlar. Buna biraz tira veriyorlar bunlara böyle. İşten karıştırmak da böyle böyle. Rabbim inşallah ülkünü korusun inşallah. Bu iç savaşları muhtemelen korusun. Allah korusun belirge. Rabbim İşşâhı, i̇slam inşallah islam haline inşallah muhtemel. Zarar nasıl versin inşallah. Dillahirrahmanirrahim. Fatiha.